Bugün kara bulutlarla güneş kardeş olsun. Uzanıp dünyanın üstüne keyif çatsınlar. Yıldızlar geceyi beklesin arkalarında. Gündüz ve gece büyüsün, ele avuca sığmaz bir bayram olsun. Bir çocuk, sarışın ya da esmer. Ucunda zil olan bir küçük tekelleği sürsün hayatın ücra köşelerine. O ses, bütün unutkanlıkları gidersin. Herkes yeniden insan olsun dünyaya yeniden baksın sonra herkes bir ucu doğuya bir ucu batıya doğru uzanan kocaman bir gülücük tutsun içinde sonra tutunsun o gülücüye hayat bayram olsun ve başka bir şey olmasın tutulup kulaklarından şehir dışına çıkarılsın bütün haber bültenleri dipsiz kuyulara hapsedilsin cep telefonları Yedi kat kilitlerle kilitlensin bütün ekranlar. Para bir süre yasaklansın, hesaplar kapatılsın, bütün her şeyin sesi kısılsın. Sadece bayramın sesi duyulsun. Her koca adam bir küçük çocuk bulup elini öpsün. Her çocuk elini öpen her koca adama çıkarıp cebinden bir susamlı şeker, bir serseri uçurtma, sonsuz sayıda kırlangıçı versin. Koca adamlar sevinçten gözyaşı döksün. Gözyaşları şehrin bütün caddelerinden ırmaklar gibi akarak denize karışsın. Deniz, hayatın bütün özel işlerine karışsın. Koltuktan bir deniz sesi gelsin, dolaptan, çekmecelerden, avizelerden, kapı kollarından hatta bir deniz sesi gelsin. Yüzümüze çarpsın adeta masmavi serinliği. gemiler geçsin ulu orta gönüllerimizden müsaade istemeden kılavuz kaptan almadan düdüklerini bağırtsınlar hiç çekinmeden sonra kuş sesleri simitçi bağırtıları yürek çarpıntıları da duyulsun daha önce ne duyulmuyorsa gürültüden hepsi duyulsun diyorum ya bayram olsun bayram olduğundan sokak kedilerinin bile haberi olsun sokakların kendilerinin de haberi olsun Köşe başlarında bayramlaşsınlar birbirleriyle. Sonra ne bileyim fenerler, kandiller, mahyalar, Aydınlık veren ne varsa asılsın hayatın gökyüzüne. Yaşlılar otursun baş köşeye, bayram gelsin ziyaretlerine. Çocuklar gelsin, kuşlar gelsin, çayır çimen, börtü böcek, hepsi gelsin. Gözlerinden gözyaşları süzülsün mutluluktan. Yağmur olsun yağsın o gözyaşları, nerede bir çorak ülke kaldıysa. Nerede bir yalnızlık kaldıysa, Nerede üşümüş bir el, Sızlayan bir kalp kaldıysa, Ne olur, bayram olsun bugün, Ve yarın, ve sonraki gün, Ve daha sonraki bütün günler bu bayramı hatırlasın, Hiç unutmasın, Zamanın kulağına küpe olsun bu bayram, Çocukça işitilmiş bir zil sesi, Eşyalardaki deniz şarkısı, Ceplerden havalanan kırlangıçlar, akılda kalsın bütün bunlar, akıllara mukayyet olsunlar. Bugün ruhumuzu saran bütün kalabalıklar uzak olsun ne olur ey insanlar. Bugün ruhlara sadece bayram dolsun, çocukların gönlü olsun hem, hem de herkes çocuk gönüllü olsun, gönüller bayram olsun.